Zekat illa parayla mı verilir yoksa beyaz eşya üzerinden de verilebilir mi? Bismillahirrahmanirrahim. Zekat e, parayla verilebildiği gibi e, kişi hangi şeyle meşgul oluyorsa, mesela diyelim ki e, beyaz eşya satıyorsa o şekilde de verilebilir. Yani kişi hangi meslekle e, uğraşıyorsa o mesleğinden de o kazancından da verebilir. Mesela diyelim ki bir kimse Bakkaldır. Parayla verebildiği gibi zekatını bakkaldaki malzemelerden de verebilir. Ama bunun dışında bununla uğraşmayan kişiler yani asıl mesleği diyelim ki bakkal değil de ya da ne bileyim işte beyaz eşya değil de normal parayla maaşla geçinen bir kimse ise o da o fakirin ihtiyacı neyse o tür malzemeleri ona alarak o da o şekilde verebilir. Yani illaki zekatın parayla verilmesi şarttır diye bir kural yok.